Radyo Coğrafika'dan selamlar saygıda yer dinleyen Türkiye Radyoları'nın Biricik Doğa ve Macera Kültürü Programı. Türkiye'nin Tek Rak Radyosu 94.5 Rak FM'de gene başları. Bugün cumartesi ve saatlerden 1400 yani Radyo Geografika saatindesiniz. Evet efendim sevgili dostum Cem Sarıoğlu yanı başımda ve hemen karşımda cabbar muhabirimiz sevgili haber editörümüz Bilge Ege Aybudak tam kadro emrinize amadeyiz. Bir selamlar merhabalarda benden gelmiş olsun 94.5'te umarım ilk açılış parçamızı beğeniniz. Ne yaptık Rolling Stones'dan "Start Me Up" aynen başlasın dediler Biz de başlamış olduk 1960'lı yıllarla başladık. Selamlar cancım selamlar Bilge Egecim. Hey hadi bir merhaba da haber editörü patlatsın. Neredesin hadi bakalım. Merhaba sevgili Geografikallar hoş geldiniz. Bugün 18 Nisan 2015 yeni verir coğrafikayla karşınızdayız. Evet efendim biz Türkiye'nin e, Türkiye radyolarının Biricik Doğa ve Macera Kültür Programı olarak Twitter ve Facebook'ta da emrinize amadeyiz biliyorsunuz. Bizi iltifatlarınızdan ve acımasız eleştirilerinizden mahrum bırakmayınız. Tamamen okunduğu gibi radyo coğrafika Türkçe karakterlerle yazınız. Bizi Facebook'tan ve Twitter'dan takip ediniz. Hafta boyunca da damla damla size göndereceğimiz çevre, ekoloji macera ve doğa sporları haberlerinden haberdar olunuz. Bir müzik arası daha veriyor olacağız ve hemen ardından minik yayın toplantımıza şahitlik edeceksiniz ve program boyunca devam edecek gezegen ajandamızı duyacaksınız ve bugün size bir takım telefon bağlantıları ve röportajlarla da İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden haberler taşıyor olacağız. Hadi bakalım şimdi müzik zamanı. Don't you love her way? Tekrar Radyo Geografika'dasınız. Saygıdeğer dinleyen burası Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock FM Radyo Geografika tam kadro karşınızda haber editörümüz G.G. sevgili dostum Cem Sarıoğlu müzik editörümüz ve bendeniz naçiz kulunuz Kaan Aybudak emrinize amadeyiz efendim. Cem Bey ee, ne çaldınız ya şöyle bir hatırlatıver bakalım hatırlıyor musunuz bu sefer? En diyoruz Kaan Bey tabi ki de Love Her Man diye dinlediniz 1960'lı yılların artık herhalde efsane gruplarından efsane bir parça. Peki bugün ne dinleyeceksiniz sadece 60'lar 70'ler yapmayacağız sizlere... Muhtemelen Türkiye'de ilk defa bizde bu programda bu frekansla deneyeceğiniz birkaç grup ve birkaç konser kaydı da getirdim yanımda. İşte Onlarda aldığı parayı hak eden bir müzik editörüyle karşı karşıyayız. Evet, iyi müzik, ilginç haberler, ilginç sohbetler ve bir yandan da sürpriz röportajlar hepsi bugünün programı dahilinde sizlerle beraber olacak. 94.5 burası Rock FM Radyo Geografi Karayi ve parmak kaldıran genç bir... E, editörümüz var yanımızda söyleyecek sözleri var anlaştık Yavaştan, Yavaştan yayın toplantısı. da geçiyor olacağız yani. Evet bugün her zaman olduğu gibi size gezegen ajandamı sunacağım Ve etkinliklerimizden bahsedeceğim Kısaca nerelere götüreceğimi mi söyleyeyim önce ne dersiniz Valla hocam sürpriz bek bekliyoruz Dükkan sizin yani nerelere gidiyoruz ne yapıyoruz şöyle bir, şöyle bir heyecan uyandırıcı bir şeyler var mı acaba Önce güzel haberlerini ver kötü haberlerini. Önce kötü ver. Öf ya. Öf. Önce kötü ver, sonra iyi ver. Aradan da müzik verirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ağzından bulanmadan şey. devam ediyorsun. <gülüyor> Bir şekilde olur gider bu haftada. Evet. Buyurun. Tamam, o zaman. Buyurun hocam. Ne var? Sen Gezegen ajandasında sizi kebek bölgesine götüreceğim. Şey, o yukarı taraflar, Kuzey Kuya diyorlar ama işte neyse Kebek diyelim biz. Aha, Kanada civarı. Evet, evet. Kanada'nın şu Fransızca konuşulan tek bölgesi hani. Kuzey kutbuna götüreceğim. Hı -hı. Bir, de. bir de biraz suyla ilgili sıkıntılarımız var gezegen olarak. ...onlardan bahsedeceğim... Hmm, ...pekala... Ee, ...bir de teyzeler falan bir şeyler... ...a hmm. sürpriz mi olacak... ...kömürün isi sabunun misi diyorsun... <gülüyor> ...hah... ...evet saygı yer dinleyen sadece... ...kömürün isi sabunun misi diyelim... Ee, ...daha fazla bir şey demeyelim... ...bu neymiş deyin de biraz merak edin... Ee, ...aman he, o radyo kanalını değiştirmeyin... Ee, ...kömürün isi sabunun misiyle... E, ...sevgili editörümüz Bilgo... Sizinle beraber olacak. Ben de gene elin boş gelmedim programa bir şeyler getirdim. Bir röportajla karşınızda olacağız çünkü biliyorsunuz geçen hafta da duyurduk Daha Filmleri Festivali her sene iple çekiyoruz bu memleketteki en güzel doğa ve macera kültürü adına en güzel şeylerden biri Daha Filmleri Festivali başladı etkinlikleriyle ve filmleriyle başladı. Festival koordinatörüm Murat beraber olacağız. E, bu aşamada e, sevgili dostlar bir itiraf da bulunmanın da evet, vakti geldi be. Saygıdeğer dinleyen nasıl söyleyeceğimizi Neredeyiz? bilemiyoruz ama aslında bu bir canlı yayın değil. Biz gene canlı yayın numarası yapıyoruz. Fena halde. Fena, bu sefer... fena halde band yayınla karşı karşıyasınız ve e, bir kaydettiğimiz bir röportajla sizinle beraber <gülüyor> olacağız. Biz gene yollara dizileceğimiz için bu hafta e, kaydımızı yaptık. E, size gönderiyoruz. Ama bu bir band kaydıdır. Peki şimdi bir müzik arası yapalım isterseniz. E, wishing Well yapalım. Hatta iki tane parça çalalım. Gene 1970'lere uzanacak olalım. Bir free klasiği Wishing Well. Ardından da çok uzun süredir burada pek çalmadığımız bir grup. Benim de çok sevdiğim bir gruptur. Deep Purple. Onlarla Babalara saygı değil e, misiniz? Hangisini yapalım? Black Knight yapalım o zaman. Uh -huh. İki parça sizden müsaade sonra... Biraz önce verdiğimiz sözleri tutmak üzere karşınızda olacağız. 94.5 Rock FM'lisiniz ayrılmayın. Radio Geografika burası 94.5 Rock FM'den yayın yapıyoruz ne zamanlar ne günler cumartesi saat 14 olduğu anda karşınızda sevgili Kaan Ay Budak, Bilge Ege ve bendeniz Sarıoğlu olarak tam kadro emrinize amadiyiz. iki parça 70'lerden dinledik programın müzik akışı bende ve birazdan yavaş yavaş indi. 2015 senesinden indie gruplar dinleyeceğiz. Bunları da yeni satın aldığım, arşivimize yeni kattığım gruplar arasından seçtik. Şimdi söylemeyelim hangileri olduğunu ama çok iyi müzikler seçtik. Bunun sözünü veririm. Sırada ufak tefek haberler var. Gezegenden, gezegen dışından, memleketten, memleket dışından. Bunu sizlere Bilge Ege okuyacak. Bilgeciğim, neler varmış? Lezzetli haberler var. Demin birazcık bize e, spoil evet, verdi. Kötü, başlayayım, kötü, kötü başlayayım, haberden değilmiş. başla dediğim gibi. Sonra güzel haberlerle bitirelim. O zaman şöyle biraz su sıkıntımızdan bahsedeyim öncelikle. Benim hiçbir sıkıntım yok vallahi. Su faturasını ödüyorum, çeşmeyi de açıyorum, şurur su Ben her ay 50 liralık su kullandığım için biliyorsunuz değil mi ona. 50 lira mı? Ya öyle bir böyle bir geyik var bilmiyorsunuz. Yok. yok. Ha, bilmiyor musunuz bunu? Yok. Bu e, sürekli e, Hükümetimiz benzin zam yaptı, yapıyordu ya hani yapıyor ya sürekli benzin Hı. benzinimize sürekli ha, zam yapıyor. 50 liralık yapıyordu. benzin alıyorlar. Evet sürekli 50 liralık evet, evet, evet. evet. benzin alıyorum. Hmm. Benim için sorun yok yazmıştı bir eee yandaş basın <gülüyor> köşe yazarı. Ben de onun diyor şu 50 lı kullanıyorum sorun yok. Ha hoca vay ya yani şu anda tabii bu bunu bilen, saygı değer dinleyen yuh demiştir bize herhalde. Ee, yani neyse ince gördüm biraz fazla ince bilmemek gördüm. Bilmemek değil öğrenmemek ipsak Yani ne olur bizi mazur görürsün. Buyurun gezegen ajandamıza devam edelim. Aynen. Efendim gezegenimizde e, bir takım dengesizlikler söz konusu. Şimdi Tayvan'da şu an mesela karneyle dağıtılıyor. Geyiği vardır ya e, suyu karneye bağlamış vaziyette. Şey... Çünkü evet e, 70 yıldan beri hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamamış Tayvan. İnsanlar e, gerçekten suyu dönüşümlü olarak kullanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya ha söylüyorduk demek istenmiyor ama yani e, hiç yoksa 10 yıldır. Küresel iklim değişikliğinden bahsetme çabasında olan meslektaşlarımız ve bilim insanları böyle günlerin aslında zannettiğinizden çok da Yakın yakında olduğunu söylüyorlardı. hep söylüyorlardı evet. ve yani bu insanlar felaket tellalı olmakla falan suçlanmalar evet. daha da yaklaşmış olduk. Ee, bu zaten. haberi bu haberden ben haberdar değildim yani teşekkür evet. ediyorum. Saygıdeğerini The Guardian'dan <gülüyor> ve e, Su Hakkı isimli bir e, Twitter grubu var. Suyla ilgili e, olayları takip eden. Su Hakkı. Evet e, oradan takip edebilirsiniz. Yani. Evet. E, suyla ilgili yine Kaliforniya'da ortalama olarak %25 kısılarak veriyor, veriliyor musluklardan sular örneğin. on geçen ay başlamışlardı değil mi? Evet. E, ve yani bir yine felaket senaryosu olacak ama bir deprem halinde örneğin %70'ini su kaynaklarının tüketeceği Kaliforniya'nın söz konusu ee, öte yandan da dengesizlik söz konusu olduğu için küresel iklim değişikliği sebebiyle Burundi ve Şili'de mesela sel felaketleri var hı hı. böyle şeyler oluyor e, e, i̇klim değişikliği sebebiyle e, yağış düzeni giderek daha tutarsız bir hale geliyor işte orada sel oluyor burada kuraklık yaşanıyor vesaire e, su altı kaynakları azalıyor e, nüfus artıyor vesaire e, Birleşmiş Milletler'in bir raporu var e, 2030'da ihtiyaç duyulan suyun yalnızca %60'ına sahip olabiliyor olacağız gezegen olarak Kaç Şimdi... yılında? 2030 şurası yani. Göreceğiz biz yani. Evet, biz göreceğiz. Çünkü öngörülen e, ya bu şu rakamlara bağlı olarak söyleniyor. Öngörülen nüfus artışı işte 2030 yılında 2050 yılında sanıyorum 9 milyar gibi bir nüfusa ulaşacak vay olmamız. Vay vay vay. E dolayısıyla e, bu insanların hepsi yemekiyorlar. E bunun için <gülüyor> yeraltı kaynaklarına, su kaynaklarına ihtiyacımız var ve su kaynakları tükeniyor. Peki iki ee, sayın editörüm yani ters köşeye yatırmak gibi olmasın çalışmadığınız yerden soruyor gibi olabilirim. Gibi Lakin şunu merak ediyorum. Bu araştırmalar ee, hani var olan akarsular ve yeraltı kaynakları ile ilgili araştırmalar değil mi? Yani atıyorum yağmur hasadı denilen kaynaklarda rain, rain harvest diye geçiyor. Hani biz de kendi minicik toprağımızda yapmaya <gülüyor> çalışıyoruz ya ya da dünyayı tek başına dolaşan denizcilerin de uyguladığı bir yöntem de evet, bu. Çok doğru bir yerde soru sordunuz hocam. Yani aslında biraz şu. biz musluğu açmak ya da nehirden su doldurmaya da alışmış durumdayız. Yağmur hani hasadı gibi bir takım evet, alternatif evet. teknikler alternatif çok da kullanılmıyor teknikleri hala. teknikleri kullanmamız halinde olacak şey değil. Bu ha. şu andaki. E, Sistemin var olduğu şekilde devam etmiş, Şu andaki evet. ...su kullanma alışkanlıklarımızı sürdürmemiz halinde... ...devletlerin, Avrupa Birliği'nin ve işte Amerika'nın... E, ...bununla ilgili yapıcı politikalar üretmemesi halinde... Böyle senaryolara çok yaklaşmış mıziz. Sarı yalnız gördün mü? Ters köşeye yatar mı bu editör hiç? Vallahi gerçekten. Şşş, tıkır bana, tıkır. Bana mısın demedi. Hop çevirdi. Tıkır biliyorum tıkır. onları da. Onlar zaten bu türlerde <gülüyor> yok falan. Çok çalıştım... Bence bugün. sen Cem abisi bir bu şarkıyı editörümüze bir hediye et, ha. Yani yeterli. şöyle bir gözücüyle baktın da konuşmuşuz birazcık. En güzel. Gerçekten. Nasıl bir şeyler çalmak istiyorsun? bir Super Trump yapalım gene iki parçadan devam edelim o zaman bir e, de e, eskilerden gönderdiğim bunlar dinlerler bunları dinlerler evet Breakfast in Amerika çok sevdiğim parça <gülüyor> Super Trump'ın ardından da senin bu aralar çok dinlediğine şahit olduğum bir gruptan devam edelim Jefferson Airplane gelsin Sam Barry love. ah içimizden böyle tamam. geliyor demek ki aynen geliyor. Peki. Radyo Döçüografik adasınız buyurun buradan yakın. my God. Radyo Geografika RAK 94.5'tesiniz saygıdeğer dinleyen e, gezegen ajandamız büyük bir hızıyla devam ediyor haber editörümüz ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor az önceki haber dudaklarımı çatlattı açıkçası Benim de ruhumu kararttı <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse kurut neyse. içimizi kuruttu bu haberden e, Cem bir yayın toplantısında Madem ben de bir cili bicili bir şeyler var falan demiştim bir okusan da yüreğimize belki su, su serpilir öyle bir <gülüyor> çok Kelime oyuncusunuz ikiniz hakikaten. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Çok güzel. Peki Sevim'de bir haber var. İlla da böyle çevre haberi deyince e, yanlış anlamadan önüne geçelim. Çevre haberleri hani küresel iklim değişikliğinin etkisiyle genelde negatif etkili oluyormuş gibi geliyor ama bu seferki haber öyle değil. Bu seferki haber memleketimiz güzel memleketimizin güzel bir köşesinden. Buca'dan Nereden? gelecek. Bucadan. Bucadan. Evet, Buca belediyesinin akıl ettiği bir teknolojiyle ilgili ve bu teknoloji de sokak hayvanları için Heyle, geri dönüşümle hani mama Oo, falan veriliyor Arkadaş hiç bir, hiç bir haber okuyamaz olduk Hiçbir kelime Allah konuşamaz Allah. olduk <gülüyor> Hayır ben de diyecektim ki Geçen hafta Urla'daydık biz zeytinlikten oraya geçtik. Orada görmüşmüşsünüz. Gördüm gördüm diyecektim alakam yok. Ben böyle bir şey görmedim. Bir anlatır mısınız neymiş? Bak radyo radyocografik olay yerindeydi. Gerçekten var mı? Belki bu konuda bir yorum yapabilirim. Ha, peki. Ama ben... bu arkadaş biliyor galiba. Biliyor bir... ama ben bir hatırlatayım gene bilmeyen, Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ben bilen olarak Bilmiyorum, bilmeyenlere. Okutmadılar adama ya. Vallahi... O okutmadılar adamaya vallahi o ok hocam o. Kal, vallahi kalk. Gidiyordum şimdi burada. Hasta hasta gelmişim zaten. Peki. Buca Belediyesi ile ilgili bir haberimiz ve sokak hayvanları ile ilgili. Buca Belediyesi sokak hayvanları için Hasan Ana Bahçesi'ne geri dönüşüm destekli hayvan beslenme ünitesi kurdu. Vatandaşlar peç şişe veya cam şişelerini bu ünitelere atarak hem geri dönüşüme yardımcı oluyorlar hem de sokak hayvanlarının doymasını sağlıyorlar. Peki nasıl diyeceksiniz? Ha, ben bunu gördüydüm de, eşnebî memleketlerde gördüydün. Değil mi? Vallahi ben burada... de sadece şeyde gördüm. E, fuar var ya. Fuarı? Pet fuarı açılıyor bir yerlerde. Bu dünya ticaret merkezinin oralarında petlerken pet şişeler mi yoksa ev hayvanları yok, mı? Ev hayvanı malı <gülüyor> Çünkü olay pet şişelerle ilgili bu yüzden. Pet şişeler mi pet petle şey yani. Tabii pet, Petro kimya ürünleri falan da var. Ben ha, de orada ne işim vardı diyecektim zaten. Yok, Her değil, neyse. Benimki o değil. Tamam olaya geri dönce kalırsak şeyi karıştıramayın akılları daha fazla. Sistem nasıl çalışıyor? Ya aynı, şöyle bu teknoloji nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Sisteme göre cam veya pet şişeler geri dönüşüm haznesinden atılıyor ünite içerisindeki düzenek sayesinde ön kısımda bulunan çelik kaplara su ve yem dökülüyor. Mesela Bilge evde kullanmış olduğun cam şişeni gidip o aletin üst kattaki cam bölümünden atıyorsun. O da mama ve su koyma ünitesine harekete geçiriyor. da mı? Pet şişe ve cam. Ne atarsan at. Her cam. atılan ünite için o da bir porsiyon ya da hayvanların karnını doyuracağı kadar bir porsiyonu oradaki makinanın ön kısımına yer alan çelik kapları koyuyor. E süpermiş. Evet bu da şu anda Ali şeye girdi, devreye girmiş vaziyette. Şu anda evet. hakikaten Buca Belediyesi bunun kullanmaya başladılar. Ve yetkililer şunu söylemişler sevimli dostlarımız için su ve yem odakları üzerinde çalışıyoruz. Onların öncelikle karının doyması bizim için önemli çalışmalarımızı bu yönde daha da genişleteceğiz şeklinde bir güzel semini açıklama yapmışlar. Böyle güzel bir teknolojinin sokak hayvanları için kullanılıyor olması gayet modern, çağdaş. Hani ilerlemekte olan ülkeler için bence sevindim ama. Soka sokakta gördüğümüz kedileri köpekleri tekmeleyenlere buradan doyulur. Bakınız bazı beliriyelerde hadi bu şekilde çalışıyorlar. <gülüyor> Hay Allah. Neyse o zaman bu cici haberi şu playlistteki cicili bir şarkıyla devam etmek <gülüyor> evet, ister misiniz Sayın Tabii ki de. E, i̇lginç bir parça seçtik şimdi sizler için. E, orijinal parçanın 1981'de değil 1974 senesinde kaydedilmiş ama şarkı e, hak ettiği ilgiye 1981 senesinde ...kavuşuyor. Betty Davis Ice parçası diyeceğiz. Bu çok meşhur 80'lerin bir pop parçasıdır. 82'de de yılın en iyi parçası... ...ödülünü aldı. Emmy ödülü kazandı bu parça. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de ve Avustralya'da... ...bir numarada haftalarca, aylarca e, kaldı. Nedir? Neden öyle oldu? Kör öldü, badem gözü mü oldu? Nedir, e, i̇lk aranjesi çok fazla folk parçası gibi yapılmıştı... ...1974'te. Aha. 1971'deki kaydı ise... E, tam bir 80'ler pop hiti. Fakat biz o versiyon dinlemeyeceğiz. Biz Killers'ın vokalisti Brandon Flowers'ın canlı performanslarından sizler için seçtiğim daha da modern bir kaydı dinleyeceğiz. 2013 senesinde İngiltere'de kaydetmiş oldukları bir e, Betty Davis Eyes kaydı sizlerle beraber. Türkiye'de bu da ilk defa Rock FM stüdyolarından sizlere yayınlanmış oluyor. Brandon Flowers, Betty Davis Eyes 1981'in çok meşhur parçası 21. yüzyıl sound'uyla. Buyurun gönderiyorum Buyurun. Radyo da gene buradayız. Evet, RAK FM'desiniz. Türkiye'nin tek RAK Radyosu 94.5'te. Radyo Geografika bütün hızıyla yelkenleri rüzgarla doldurdu. Devam ediyor ve e, tam da böyle bir şeyin e, haberini okumak üzere Bir YG editörümüz mikrofonun başına geçti. Nasıl bir şey? Rüzgarla yelkenlerini dolduran bir programda tabii ki Doğa Filmleri Festivali yani ismine aldanmayın aslında bu bir Doğa Filmleri Festivali. E, bu programımızda uzunca bir yer ayıracağız bu festivale ve bir takım ana başlıklarını haber editörümüzden duyalım. E, ne yaptın Doğa Filmleri Festivali yani aslında neredeyse ben bunu artık Doğa Filmleri Festivali e, diyeceğim. Dilimin ucuna geliyor Doğa Filmleri Festivali ile dönüştürüyorum. DFF e, Diyarbakır 2015. Fatsa, evet. Fatsa 2015 geçen senede sevgili dostumuz Murat Yılmaz festivalinin koordinatörü konuk, e, olmuştu, konuk olmuştu bize bu e, senede gene sesiyle e, konuk olacak kendisi buraya gelmeseydi çünkü bir röportajını e, yayınlıyor olacağız birkaç dakika içinde e, çünkü bu sene festival ben, ayrıca bir önem kazandı çünkü e, sinema film festivalinde takip eden, saygıdeğer dinleyenler belki geçen seneden hatırlayacaklardır Kültür Bakanlığı'nın bir e, bir takım belgesel filmlerle ilgili izin e, prosedürü başlatmasıyla ilgili ...bazı sorunlar yaşanmıştı festival organizatörleri ve Kültür Bakanlığı arasında... ...ve bazı filmler bu paraları yatıramadıkları için gösterime girememişlerdi. Ee, bu sene özellikle İstanbul Film Festivali için bu bir krize dönüşmüş durumda. Evet bazı yönetmenler filmlerini mi çekmeye karar vermişler? Aynen öyle bir şey oldu lakin biz şu anda bu programı kaydettiğimiz... Şu an itibariyle tam olarak tüm gelişmelere hakim olmadığınız için bu kısmını geçiyoruz çünkü yarın bir basın toplantısı takip edeceğiz ve yarınki röportajımızı siz cumartesi günü dinliyor olacaksınız ve bu basın toplantısında da bir takım detayları size sunuyor olacağız. Hadi sen... ...başla ucundan bir tut DFF'nin... ...neleri seçtin editörümüz olarak... ...kime neler öneriyorsun bakalım... ...şimdi geçtiğimiz haftaki programda da... ...geçen programda da bahsetmiştik... ...öncelikle tarihleri vereyim... ...24 Nisan'da başlayacak... ...30 Nisan'a kadar devam edecek... ...ve filmlerin ötesinde de bu sene Hobi bayağı geceleri dolu bir olacak. ...hobi geceleri var... Hı? ...hobi geceleri olacak... Ee, ...yani bu Beyoğlu Atlas sinemalarında... ...takip ediyor olacağız... ...bunları... Im, işte kombine biletler alabiliyor olacağız. Benim ilgimi çeken filmler daha filmlerinden ziyade bu doğa insan konulu filmler oldu. Aslında. Ya zaten tekrar altını çizelim. İsmi öyle olan bu festival tamamen doğa ve insan ilişkilerini... Aslında irdeleyen filmleri seçerek yani <gülüyor> e, biz organizasyon komitesiyle de dirsek temasında olduğumuz için bir şekilde biliyoruz. Gerçekten yüzlerce film izliyor. Adamların gözleri kan çanağı oluyor. Evet. O film seçkileri arasında 50'ye yakın bir film olduğunu biliyorum ben. Doğru yakın, mu? Evet. Bu sefer de 600 tane film arasından seçmişler. <gülüyor> ee, geçen seneki kadar çok e, yormamışlar gözlerini. Yani binlerce seyretmişlerdi geçen sene sanıyorum. Evet. Um, şöyle ki işte dediğim gibi yani şunu şu yüzden söyledim ben insan başlıklı diye 7 temaya ayırmış vaziyetteler hmm. filmlerini özellikle insan başlıklı olanlar kayak filmleri var bisiklet filmleri var o tür kategoriler var bunların hepsini e, dogfilmfest.org adresinden takip edebilirsiniz e, film programını pdf olarak ve farklı formatlarda indirebilirsiniz Peki, bu arada e, bu hobi geceleri onlar neler o bir geceleri e, tırmanış gecesi var, koşu gecesi var, bisiklet gecesi var. Ki biz bunları gün gün Twitter ve Facebook hesabımızdan saygı değer dinleyenlerin e, bilgisine Dikkatiniz. sunuyoruz ha. Evet. Ya benim en çok ilgimi çeken film şu oldu. Bir baba çocuklarını doğayla tanıştırmakta zorluk çekiyor. Çünkü çocuklar apartman çocuğu olmuş vaziyetteler. iPad'leriyle uğraşıyorlar. Sürekli plastik oyuncakları var. E, babanın yaşadığı çocukluktan bambaşka bir çağda yaşıyorlar yani. E, adam da buna benzer bir sektörde çalışıyor bu arada. E, sanıyorum reklam sektöründe falan. Ama bakıyor ki yani çocukların hali perişan. Bununla ilgili bir kampanya düzenliyor. Hani çocukları ve çocukları nasıl dışarı çıkarırız? Diğer aileleri nasıl ikna ederiz? Ve işte eline megafonu falan alıp sokaklarda işte sesleniyor insanlara. Bunu işte trailerini izleyebilirsiniz. Web sitesinde yine. İsmini hatırlıyor musun? Ay şu an hatırlayamadım. Birazdan ama tamam, hemen birazdan bakıp bakar, hatırız, söylerim. Eee... <gülüyor> İşte elinde megafonla bağırıyor işte bırakın iPad'lerinizi sokağa çıkın sokağa çıkın falan diye anonslar yapıyor megafonlarla. İnanılmaz sevimli geldi bana. Ee, böyle bir film var. Benim en çok ilgimi çeken. Peki bir peki. soru gelecek benden. Aa. Bu hobi gecelerinden bahsettiniz değil mi? Ben bunu merakla dinledim. Hobi gecesi derken bu ...hobilerle ilgili filmler mi gösterilecek o geceler... ...yoksa bunlarla ilgili ciddi... ...mesela bisiklet filmleri mi olacak... ...yoksa bisikletle ilgili aktivite mi yapılacak... İşte ...şöyle hobi gecelerinde... Evet. ...öncelikle örneğin bir dağcılık gecesi var... Tamam. Ee, ...dağcıların orada toplanması hedefleniyor... Evet, ...ve e, dağcılıkla ilgili... E, ...bilinen isimlerin... ...tecrübeli isimlerin... Soh ...isimlerle sohbet edebilecek ...yani sadece... ...o aktiviteyi yapan insanları değil... ...o aktiviteler etrafında ya da ilgi duyan... Hı -hı. E, ...herkes için... E, e, ...orada bir toplanma e, gecesi... E, oluşturmak amacıyla yapılmış... E, ...bir şey bu. Güzel misin? E, DFF, DFF dedik yani... Evet. E, ...bizce Doğa Filmleri Festivali... ...ama markası itibariyle Dağ Filmleri Festivali... Hı -hı. E, ...birazdan... ...koordinatörünün... E, ...kendi kelimeleriyle, kendi sesinden de zaten... ...hikayeleri duyacaksınız... E, ...size... Editörümüz her zamanki gibi taşı gediğine oturttuğu bir parça seçti. Madem evet. Dağ Filmleri Festivali diyoruz bakalım editör ne gönderiyorsun bize? Peki bu benim son zamanlarda e, keşfetmiş oldum ve çok beğenerek dinlediğim bir İngiliz grup. E, Coast grubunu e, sitelerinden de yayınladıkları üzere şu anda yoldalar Amerika Kuzey Amerika turnesindeler ve bir ay boyunca 25 konser birden çalacaklar hani yurt dışında Amerika'da dinleyenler varsa Coast grubunu e, kesinlikle tavsiye ederim YouTube videoları falan da çok, gerçekten çok iyi bir topluluk buradan da sizin için bizim programla ilgili olarak e, keşke orada olsaydık dediğimiz bir e, habitat olan okyanuslarla ilgili yazmış oldukları bir şarkı o Oceans parçasını seçtik. Yani Coast grubunun Oceans parçasını dinleyeceğiz. 2015 kayıtlı bir şarkı. İlk defa da Rock FM'de bu programda. Biraz önce sizlere yükledik çünkü arşiv ve burada dinleyeceksiniz. Radyo Geografik Adası'nız. 94.5'tesiniz. Müzik From the tips of your fingers down to the soles of your feet. Efendim 94.5 Peki hangi program ne yapıyor ne ediyor diyeceksiniz. Radyo Geografika saat 14.16 Genelde canlı yayın. Bugün canlı yayın değil. Bugün stüdyodan bir bant yayın. Üçümüz Bilge Ege Kaan Aybudak ve Sarıoğlu karşınızda en son radyonuza yeni açtıysanız ve biraz önceki parçayla karşı açtıysanız Coast grubundan dinlediğiniz Oceans. A Rush of Blood EP'sinden sizler için seçmiş olduğumuz yeni single'ları işte bu da eğer indie Sularına dolaşacaksanız bu aralar sakin sakin neler dinleyim diyorsanız doğru adres. Coast grubudur. Benzer grupları biraz sonra çalmaya devam edeceğiz. Bilge geçim sen neydik en son? Evet ben az evvel bir, bir ters köşeye yatırılma durumuyla karşılaştım. Olur öyle şeyler. daha. Gol atan atan herhalde. Şu neydi? Gakuk ben onu çalışmamıştım. <gülüyor> evet, Hep tatan <de> ben <gülüyor> oğlum arkadaş. bugün. <gülüyor> <Hiç neyesin>? komik değil. <gülüyor> evet az söyleyememiş olduğum filmin adı Doğal Yaşam Projesi. İngiltere yapımı bir film. Project Wild Think filmin adı. Güzel. Hatta süre 83 dakika. Hiç abartma gibi. Ne mi? yönetmen <gülüyor> kim? Ben soruyor musun gençler şurada? Yok şakaydı bu. Da. David Bond. <gülüyor> bari bu sefer oldu. E başka e, um, daha filmler festivalinde neler oluyor? Daha filmler festivalinde bir de 7 kategoriyi ayırdıklarından bahsetmiştim size. Festivali o kategorilerden de bahsedeyim. Biz millet keyfine göre seçsin. Evet Tabii, aynen. dünyadan keşif ruhu doğa, çevre, insan bisiklet, kayak ülkemizden ve su dünyası zaten bunların 5 tanesi de hobi geceleriyle bağlantılı işte bisiklet gecesi, su gecesi kayak gecesi, snowboard gecesi gibi hobi geceleriyle bağlantılı temalar benim bu bahsettiğim film de doğa, çevre, insan kategorisindendi bunun haricinde T2010'da biz bu festivali neden düzenliyoruz diye yazdıkları bir yazı var ...ve orada hani... ...sadece bu filmleri tanıtmak, eğlenmek değil... ...bizim maksadımız. Hani... E, ...dağlarla ve iklimle ilgili de... ...kaygılarımız var. Neye şeylerden bahsetmişler. E, onunla ilgili de... ...dkd.org.tr adresinde... E, ...okuyabilirsiniz. Yani... ...Diyarbakır Konya. Diyarbakır. Hı hı. E, yani işte... ...dağlık alanların önemli olduğunu... ...kavratmak için... ...vesaire gibi... E, bir liste çıkarmışlar iklim değişikliğinin farkına vardırmak gibi böyle de sevimli bir festival e buradan o zaman biz ayrıntılı bilgileri almak için resmen göz bebeğimiz bir festival Murat Yılmaz'a bağlanalım mı e bağlanalım ee, yani bağlanalım. biz söyleyeceğimizi Ataylısın. koordinatör söylesin. Evet, saygı Murat de. Yılmaz kim diyecek? <gülüyor> şimdi bağlayalım Murat Yılmaz'a Yok, da Murat Yılmaz geçen seneki konuklarımızdan ve Dağ Filmleri Festivali'nin koordinatörü. Hı hı. Kendisi de aynı zamanda bir doğa sporcusu ve yelkencidir aynı zamanda. E, gerçekten, ben biliyorum da hani öyle deyince bilmeyen varsa onlara takılalım. Sektörün cio, yani icra eden biri olarak da göbeğinde o nedenle onun seçtiği filmler bu tadı da ayrı bir şey oluyor ama bu bu sene neden önemli Murat Yılmaz'ın radyogeografikada sesini duyurmak? Çünkü bu sene film festivalleri açısından biraz olaylı bir sene oldu. İstanbul Film evet. Festivali dahil olmak üzere bu Kültür Bakanlığıyla yaşanan mevzu neymiş? Biraz festival içeriğinin ötesinde biz bunları birinci ağızdan duymayı çok merak Kesinlikle. ediyoruz. Evet. Sevgi değerli dinleyen e, isterseniz yaptığımız röportajı şöyle bir kulaklarınızı siz de kabartın. Mikrofonlarımızı festival koordinatörü Murat Yılmaz'a döndürmüş idik. Buyurun dinleyin. Merhaba saygıdeğer dinleyen. Size sözünü verdiğimiz üzere bu sefer biz Daha Filmleri Festivali'ne konuk olduk. Bu adeta bir iadeyi, ziyaret hatırlarsınız. Geçen seneden Murat Yılmaz Daha Filmleri Festivali koordinatörü konuğumuz olmuştu. Şimdi de biz DFF'nin e, Beşiktaş'taki ofisindeyiz. Arkadan tıkırtılar patatılar duyarsanız biliniz ki bu Daha Filmleri Festivali ekibinin heyecanlı çalışmasının tıkırtılarıdır. Kafaya takmayınız. Bizi affediniz ofis ortamındayız. Heyecanla festivali yetiştirmeye çalışıyorlar. Murat İlmaz, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sözünü verdik. Ee, bir canlı yayın taklidi yapıyoruz bu sefer. Saygıdeğer dinleyene bunu itiraf ediyoruz. 3-5 anons önce ve sizinle konuşacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi karşınızdayız. Ee, ya hocam nedir öncelikle şundan başlayalım mı? Bu sene bu film festivallerine ne oldu? Nazar mıdaydı karıştı ortalık? He? İstanbul evet. Film Festivali ile başladı. Neler oluyor? Evet e, öncelikle hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Yine e, basın sponsorlarımızdan Radyo Geografikayı biz de heyecanla yıllarda dinliyoruz. 2. Yıl, yılımız tahmin ediyoruz. Evet ikinci yılımıza girdik. Umarım uzun yıllar boyunca yolculuğu devam eder. Teşekkürler. E, festivallerin karışması meselesi zaten aslında geçen seneki programda da izleyicilere, dinleyicilere bir anlatmıştık. E, bu kayıt e, tescil belgelerinin e, yerli yapımlar için e, zorunluluğu nedeniyle bir e, yasal e, zorlayıcılığı var. E, Kültür Bakanlığı'nın yerli yapımlara kayıt tescil belgesi alma zorunluluğu getiriyordu. Geçten, geçtiğimiz yılda aynıydı durum. Dolayısıyla biz geçen sene bütün yerli filmlerimizi programdan çıkartmak zorunda kalmıştık. Bu yıl yine aynı durum söz konusu. İstanbul Film Festivali'ne gönderilen bir uyarıyla ee, filmlerin gösteriminin e, tescil belgesiz filmlerin gösteriminin tamamen e, kaldırılması talebi e, ortaya çıkmış. Peki hocam lafınızı balla kessen bizim gibi sıradan vatandaşlar için şunu bir cümleyle bir özetleyin. Yani bu belge tam olarak nedir? Yani yapımcının ya da yönetmenin para mı vermesini gerektiriyor? Festivali ekstra başka bir yük mü getiriyor? Yani ne istiyor bakanlık aslında bu film sahiplerinden? Şunu istiyor, e, sinema eserlerinin değerlendirilmesine, sınıflandırılmasına dair bir kanunumuz var. E, bu e, insanların e, bunu izleyecek kitleyi ayrıştırabilmek için devlet böyle bir kanun çıkardı. Ve televizyonlarda hatırlarsınız film önünde artı 18, artı 7 gibi evet. şiddet içeriği gibi bir takım e, ibarelerle filmler sınıflandırılıyorlar. Devlet bu yerli yapımları da bu sınıflandırmaya tabi tutmak istiyor. Ama bu sınıflandırmaya tabi tutmanın ilk yolu e, bu eserlerin kayıt tescil edilmesi kayıt tesciliyle siz ettirdiğinizde eserleri bütün bu prosedürlerin içerisinden geçerek bir kendi eserinizin gösterilip gösterilmeyeceğine veya gösterirse hangi kodla sınıfta gösterileceğini ee, öğrenmiş oluyorsunuz ve devlette de bunu size belgelemiş oluyor. Peki bunun için bir para mı yatırman gerekiyor devlete? Ee, müthiş uzun bir prosedür. Öncelikle bir e, yapımcı olmanız gerekiyor, yapımcı belgesi çıkartmanız gerekiyor, bir meslek kuruluşuna üye olmanız gerekiyor ve Kültür Bakanlığı'na bandrol başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Geçtiği zamanı parayı belki prosedür çok uzun. Ee, yaklaşık 3-3 bin, bin 500 liralık bir her bir film için bir ekstra maliyet demek. Bu da bizim özellikle bizim gibi. Ee, film festivallerine film yapan gönülden yapan sadece paylaşmak amaçlı e, bu e, filmleri üreten ve e, paylaşmak amaçlı ortaya sunan insanlar için bir e, katil fermanı aslında. Evet yani bağımsız filmlerin e, yapılamaması yapılırsa da kitlelere festivaller aracılığıyla ulaşlamaması anlamına geliyor. Aynen küçük yapımlar küçük ve amatör amaçlı yani e, arkadaşlar arasında film çekelim e, hikayemizi anlatalım e, diyen insanlar için çok büyük maddi külfet ve prosedür e, çok o yüzden biraz e, film yerli film üretimini e, sekteye uğratır düzeyde şu anda peki dün yani e, salı günü e, cumartesi günü yayına gireceğiz e, geçtiğimiz salı bir basın toplantısı yapıldı ve tüm sektörden temsilciler vardı. Bayağı da hararetli tartışmalar oldu galiba. Onu özetler misin radyo geografikaya? Neler oldu dün? Ee, dün biz e, film festivalleri, e, sinema meslek örgütleri, e, sinema sektörünün yazarları, çizerleri ve bu e, sektörün içerisinde yer alan aktörler hepsi Atlas sinemasında buluştuk e, ve bir bildiri yayınladık. Hepimiz altına imzasını koyduk. Biz bu kayıt tescil işinin ve yerli yapımlara uygulanan... Ee, bu kontrol mekanizmasının haksız kontrol mekanizmasının e, bir an önce sözüme kavuşması amaçlı yapıcı e, diyalo, e, diyaloğu destekleyen bir metin hazırladık ve kamuoyuna duyurduk. Geçtiğimiz yılda vardı böyle bir destek ama tabi bu yıl İstanbul Film Festivali'nin programının da ki, açtığı büyük gedik e, daha görünür kıldı bu e, bu birliği ve bu sıkıntıyı ortaya çıkardı ve tabii onların da yapıcı yaklaşımıyla beraber umarız önümüzdeki zamanlarda bir çözüme kavuşması konusunda önemli bir adım olur bu basın toplantısı. Ee, peki bununla ilgili birkaç hazır dün basın toplantısını e, takip etmiş ve imza da koymuş e, birini bulmuşken Radyo Geografika sana birkaç soru daha soracak ama şöyle bir şey yapalım e, tatlı bir e, müzik arası verelim çünkü diğer tarafta Kadıköy'de kayıt yapan Cem Sarıoğlu ve Ece Editörümüz Bilgo bizim için güzel güzel parçalar seçiyorlar tabi her zamanki gibi. Saygıdeğer dinleyen DFF koordinatörü Murat Yılmaz'la sohbet devam ediyor olacak. Siz de tatlı tatlı musikinizi dinleyin birazdan burada olacağız. Reklam. Aç kapa, aç tema. Aç kapa, aç tema. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç Aç kapa, kapa, aç kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, aç, kapa, kapa, aç, kapa, aç, kapa, kapa, aç Reklam. Tüm çocuklar okusun diye bir kitap sizden, bir kitap yapı krediden. Bu 23 Nisan'da çocuklarımızın hediyesi kitap olsun. Mayıs'a kadar Yapı Kredi yayınları kitap evlerine gelin, ihtiyaç sahibi okullara hediye etmek için bir Doğan kardeş kitabı alın. Bir kitap da bir edin. Üstelik kampanyaya özel Doğan kardeş kitapları yüzde kırk indirimli. Bütün çocukların bayramını kutlarız. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Bütün dünya koşmaya hazırlanıyor.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 devam ediyor. 19 Nisan Pazar saat 14'ten itibaren boşluk 94.5 rak efendi. o zili Türkçe Rak programının konu. Kaçırmayın. 94.5 Rock FM. Kaçamazsın, arılardan kaçamazsın. Uzaklara gitsem bile yine kendin olacaksın. Rock FM 94.5'tesiniz. Radyo Geografika devam ediyor. Şimdi söylediğimiz gibi ilk yarısını 70'lere 60'lara rock klasiklerini, programın ikinci bölümünü ise daha indie gruplara ayıracağız demiştik. Aynen de öyle yapıyoruz. Şimdi en son dinlediğiniz grup ise Sun Airways'te şarkının ismi Wild Paws'tu. 2012 kayıtlı bir e, albüm ya ve Şi şey palmiyeler mi yani? Evet vahşi palmiyeler Aynen. evcilleşebiliyorlar mı ki? yani evet evcilleşebiliyorlar tabii ki de palmiye ağaçları bakarsanız Bağdat Caddesi'nin civarına bir yere palmiye ağacı dikmeye başlamışlar Bizim evin de. temelini falan sarsıyorlar yani bayağı vahşiler onlar benim <gülüyor> bildiğim. evet ama bir şehir ağacı olarak da düşünebiliyoruz bu arada Softball ismi de çok da müthiş iyi bir albüm Amerikalı bir grup. Her ne kadar alışa geldiğimiz İngiliz gruplar gibi tınlasa da bu bir Amerikalı grup. Tekrar hatırlatalım grubun ismini. Sam Airway grubun ismi. Wild Palms da şarkımızın ismiydi. Peki o zaman şimdi Murat Yılmaz'a geri dönelim mi? Hmm. Daha filmleri festiveli ile muhabbete devam ediyoruz. Saygıdeğer dinleyen, evet. siz de dinlemeye devam edin. Tekrar radyo coğrafikadasınız. Saygıda saygıdeğer dinleyen mobil kayıt stüdyomuzla İstanbul sokaklarında yola düşmüştük bu sabah ve Daha Filmleri Festivali sağ olsun bu sene bizi ofislerinde konuk ediyorlar. Karşımızda Murat Yılmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Daha Filmleri Festivali koordinatörü. Az önce salı günü yapılan ve tüm sinema sektörü temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısının notlarını, satır arası notlarını Murat Yılmaz ...bize veriyordu. Bunun çok önemli olduğunu düşündüğümüz için... ...birkaç dakika daha mevzu üzerinde konuşuyor olacağız. Çünkü biz radyo geografika olarak şunu merak ediyoruz. Murat Yılmaz, bakanlıkla sinemacıları karşı karşıya getiren bu sertifika durumunu... ...şahsi bir soru bu. Radyo geografika sana soruyor. Sen de bir sansür olarak mı nitelendiriyorsun? Daha filmleri, festivali koordinatörü olarak. Yoksa bu aslında zamanında başvurulsaydı hiç sorun olmayacak... Sıradan resmi bir prosedür müdür? Benim tarafından bakıldığında aslında uygulamada sansür olduğu görülüyor çünkü yabancı filmler festivallerde gösterilen yabancı filmlere sanatsal etkinlikler komisyonu diyor bir yerden başvurarak e, sınıflandırmadan gösterme imkanımız var bizim festivaller olarak. Biz bunu her sene bu e, topluyoruz, filmlerimizi gönderiyoruz ve iznimizi alıyoruz. Herhangi bir sınıflamaya tabi olmuyor. Fakat yerli filmlere e, maalesef böyle bir muafiyet tanınmıyor. Festivallerde sadece gösterilecek filmlere böyle bir muafiyet tanınmıyor. Bu ne demek oluyor? E, bakanlık şu andaki var olan mevzuat gereği istediği e, yerli filmleri e, film festivallerine bu e, filmleri kayıtsız tesisiz gösteremezsiniz deme şansına sahip oluyor. Halbuki yerli filmlere de filmler, sadece festivallerde gösterilmek isteyen yerli filmlerde bir muafiyet tanınsa aynen yabancı filmlerde olduğu gibi bütün bu tantana yaygara kopmazdı. Veya diğer tarafından bakacak olursak film yapımcıları açısından kayıt tescil belgesi alarak festivallere katılmaları söz konusu olabilir. Bu da bir dizi mali ve e, zamana dayalı bir külfet indiriyor küçük yapımcıların üzerine ve her yapımcının her bir yönetmenin e, kayıt tescil belgesi alması e, haftalar süren bir prosedür e, ve yaklaşık 3.000-3.500 liraya yakın bir maddi külfet demek ki bu e, bizim özel gibi özellikle tematik festivalleri e, sadece festivallerde göstermek için film yapan küçük yapımcı için çok anormal bir rakam. Bu nedenle bu baskısı bu bu caydırıcılığı ben açıkçası festivaller üzerine kurulan ve haksızlık olarak ifade edebileceğim bir baskıyı getiriyor. Baskı gücünü veriyor devlete. Biz de bunun çok iyi bir prosedür olduğunu düşünmüyoruz ama İstanbul'un festivalinin tavrını çok beğeniyoruz ve destekliyoruz. Yapıcı bakmak lazım bu anlamda bütün meslek örgütlerinin salı günüki toplantıda olduğu gibi bir araya gelip gelecekte bu sorunun nasıl aşılacağına dair yapıcı bir çözüm ve baskı grubu oluşturmasını ve vakanlıkta bir sonuç elde etmek üzere diyaloğa başlamasını biz destekliyoruz diyebilir miyim? Pekala. Ee, biz de e, yorumsuz diyoruz. Sorumuzu sorduk. Radyo Geografika üzerine düşeni yaptı. E, festival koordinatörü de cevap verdi saygıda yerdinleyen gerisine. Siz karar verirsiniz. Peki. E hocam e, konuştuk bu bakanlıkla olan sorunları konuştuk. Yavaştan şu güzel festivalimizin afişlerinden ve broşürlerinden heyecan kültür ve macera fışkıran bu güzel festivalimizin içeriğine de bir göz atalım mı? Yani bir kere bu olaylar festivale etkiledi mi? Bunu merak ediyoruz. Hadi, bu, hadi bunu da bir verelim. Ee, yani sizin festival akışınız bu olaylardan şu an etkilenmiş durumda mı? Evet etkilendi. Bu yıl 3 tane güzel yerli filmimiz var. Ee, Filmi programı almıştık. Festival öncesinde biz meslek birlikleriyle konuştuk. Ee, bu konuda herhangi bir engelleme olmayacağı izlenimi edindiğimizden 3 yerli film programımızı almıştık. Fakat bu son gelişen Ortalığın toz duman olmasından kaynaklanan e, gelişmeler nedeniyle bu üç yerli filmimizi maalesef festival programımızdan çıkartmak durumundayız. Çok üzülerek e, bunu söylüyorum. Peki bunun isimlerini en azından buradan e, zikredelim. O da yasak değilse. <gülüyor> e, çok üzülerek söylüyorum çünkü bu festivalin e, yapılma amaçlarından bir tanesi yerli ...film ve e, kültür ürünü üretmesini teşvik etmektir. Maalesef şu anda biz bunu yapamıyor durumdayız. Bu e, gümbürtüye giden üç filmimizin ismi de şu... Hey Geçi, Doğa Derneği tarafından işte Sarı Keçilerin yaşamını anlatan Hatırlıyor e, musunuz Kaç defa söyledik size Hey Geçi diye bir film var diye <gülüyor> Bu film e, ikincisi e, Red Moon Star isimli e, Aladağlarda yapılan bir e, En zorlu Türk Tırmanışını e, Konu eden Zorbeyak Düğün ve ekibinin Yaptığı tırmanışı e, anlatan bir Yerli film e, Üçüncüsü de Ağrı ve Dağ diye ee, bir kısa film. Ee, bunları maalesef festival programına alamıyoruz. Yani biraz dağcılık kurbanı olmuş. Bu da gördüğüm kaderli özellikle bir de e, o güzelim e, keçiler gitmiş. Hay Allah Neyse onları başka kanallardan e, izlemenizi sağlayabileceksek size ulaştırmak boynumuzun borcudur saygı değerdin yani. Bilmiyoruz. Onunla ilgili hani bir bu şekilde biz bunu bir tarafız bu bu gömültüde. Biz o yapacağız, olumluyuz ve bu filmleri biz e, izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Çünkü festivallerin diğer bir önemli amacı bu o, izleyicilerin ulaşamadığı filmlere bir gösterim alanı sunmak, ulaşmalarını sağlamak alternatif biçimlerde bu filmleri biz bir şekilde yıl içerisinde farklı gösterim olanaklarıyla izleyicilere sunmaya çalışıyoruz şu anda düşünüyoruz duyururuz sizin aracılığınızda da bir formül bulduğumuzda süpersiniz bekliyoruz ee, peki musiki aramızı vermeden önce hocam bu sene benim de çok ilgimi çeken bir durum var bu hobi geceleri mevzusu var ee, hadi onları bir de senden dinleyelim ya çok iyi fikir bu arada tebrikler teşekkürler bu, bu yıl 10. yılımız bizim 10, 10 yıldır bir doğa sporcusu azmiyle acılara rağmen sıkıntılara rağmen yıpranara, yıpranmalarımıza rağmen ısrarla sabırla devam ediyoruz ve 10. yılda da bir yenilik yapmak istedik biraz içeriği dinamikleştirmek istedik ki zaten konu dinamikti gösterdiğimiz filmler dinamikti bizler dinamiğiz o, o anlamda insanların bir araya gelebileceği, bu hobileri paylaşabileceği, sohbet edebileceği ve e, var olan gideni e, bir şekilde öğrenebileceği, bilgilenebileceği bir akşamlar tasarlayalım dedik. Oturduk, çıkardık ve karşımıza altı tane e, birbirinden güzel gece çıktı. Ee, Hadi ne onlar? Duyalım da öyle geçelim musikiye. Tabii, dağ ve tırmanış gecesi, bisiklet gecesi, e, kayak ve snowboard gecesi, e, su dünyası gecesi, e, gezginler gecesi ve baf koşu gecesi. Harikaymış bu arada saygı değer dinleyen e, bizi radyo Geografika'dan takip edenler Twitter'dan ve Facebook'tan her gün gün be gün bu gecelerle ilgili haberleri alıyor olacaklar. E, bir müzik arası veriyoruz ve birazdan Dağ Filmleri Festivali Murat e, koordinatörü Murat Yılmaz'la muhabbetimiz devam ediyor olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo Coğrafika'dasınız. All the dumb things I did before. Oh, hard for the heavy heart. Hard to relieve my doubt. geldik. Saygıda yardımlayan Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programındasınız. Şu anda karşımızda Dağ Filmleri Festivali koordinatörü Murat Yılmaz var ve bize 2015 programını anlatmakta idi ki bir musiki arası vermiştik. Ee, hocam şu hobi meselesi bizim Twitter'da da birkaç e, soru aldı bu arada ilk defa yaptığın için biraz daha üzerine gidelim mi? Ne yapıyor millet bu hobi gecesinde? Kimlerle karşılaşıyor? Film gösteriyor musunuz? Bize sordular bir şey diyemedik. Valla koordinatörle konuşacağız ona sorarız dedik. Ee, şöyle düşündük, ee, bir hobi e, etrafında toplaşan insanlar ne ister ee, bir yere gittiğinde? Öncelikle bu bir film festivali, onlara bir film göstermek gösterelim dedik. iki tane o akşam, biri saat 19.30'da, biri 21.30'da iki tane o yıl dünyada çok e, ses getirmiş ve o hobi alanında önem yatfeden önem taşıyan bir iki seansta filmler gösterelim dedik. Bu film aralarında sohbetler etsin insanlar istedik. Dolayısıyla. Her hobi gecesine bir e, ev sahibi belirledik. Bu o, hobinin e, tanınan, sevilen sporcuları, işte organizatörleri, e, ne bileyim şöhreti gibi bir ev sahibi belirledik. E, sonra sohbet edildi, filmler izlendi, peşinden çıkalım sinemadan bir e, bir yerlerde buluşalım, sohbete devam edelim e, dedik ve bir mekanla anlaştık. E, 1901 Vistro e, diye hemen. E, süper peki şeyleri anlatacak anlatacaksın bize yani mesela. Ee, ilk hobi gecesi ne? Kim geliyor? Sonra kim var? Kim geliyor? Bu meşhur bu şöhretler kimler? Tabii. Ee, i̇lk hobi gecimiz cumartesi gecesi. En belki de e, çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz hobi gecelerimizden bir tanesi. Baf Koşu Gecesi. Ee, bu gecemizin ev sahibi Caner Odabaşoğlu. İşte... Geçen hafta bizdeydi ya. Evet. Programımızı <gülüyor> da dinledim. Güzel de bir tesadüf olmuştu. Ee, Caner Başoğlu. Caner Odabaşoğlu macera sporları ve e, outdoor alanında yaptığı işlerin dışında sivil toplumcu kişiliği ve e, ülke sporuna yaptığı özellikle doğa sporlarına yaptığı katkıyla oldukça önemli bir insan. Biz e, de e, kendisi de koşuyor. Aynı zamanda doğa sporlarını yapıyor. Bir de tabi İznik Ultramaratör'ünün organizatörü aynı zamanda. Biz de istedik ki bu e, Türkiye'nin yüz akı olan 3-5 organizasyondan bir tanesi bu İznik Ultramaratör'ün şu an geldiği yer itibariyle gelsin izleyicilerimize, koşu severlere, e, oraya henüz gitmemiş olanlara bir organizasyon anlatsın çünkü o akşam bir önceki hafta İznik Ultra gerçekleşmiş, ödüller dağıtılmış ve sıcağı sıcağına bir 3-5 dakikalık bir videoyla da bizimle birlikte olacak Caner. Neler yaşandı anlatsın, geçen seneler yaşandı anlatsın organizasyon nereye gidiyor anlatsın, koşu ruhunu anlatsın, kendi hayallerini anlatsın böylelikle bir koşu dünyası birbirini tanısın istedik. Peki hobilerden hobi beğenelim başka başka? başka. ikinci hobi gecemiz gezginler. Gezginler de e, gezginler gecesi de seyahati ve gezme, gezi kültürünü seven insanları bir araya toplayalım dedik. E, bu özellikle hava yollarının çok ucuzlamasıyla e, yeni yeten e, yeni kuşak, e, siz ye kuşağı diyorsunuz. <gülüyor> onunla, çok var var bizde de var onlardan var, evet. birkaç tane başımızda. <gülüyor> <gülüyor> onları ele avuca sığamıyorlar. ellerle evet, <gülüyor> başlayan işte 2000'lerin başında 90'ların sonunda. Şimdilerde çok gezen, çok farklı kültür tanımayı seven... ...alternatif yaşam biçimlerine ilgi duyan... ...ve böyle şekilde yaşamak... ...bu şekilde yaşamayı e, arzu eden... E, yepyeni bir genç kuşak var... O e, gece şimdisi. ne zaman? O da pazar gecesi... Hı hı. E, ...bu gecede de yine... E, ...iki ayrı seansta... E, ...filmler göstereceğiz... ...hem geziye hem de... E, ...alternatif yaşam biçimlerine dair... E, o ...bir başka hobi gecemiz... ...su dünyası gecesi... Ee, ...o da pazartesi akşamı olacak... ...27 Nisan... Ee, ...bu gecede de yine yelkenciler... ...sporlarına günü verenler... E, ...river kayakçılar... E, ...raftingçiler ve... E, e, su sporlarını sevenleri konuk edeceğiz e, İki seansta toplam 5 tane film göstereceğiz e, Bir tane de göç filmimiz var 21-30 seansında Çok başarılı İstanbul Film Festivali'nde şu anda oynuyor Çok taze bir film Peki, Peki. ne oldu? Koşu Koşu gecemiz oldu Gezginler, e, su, gezginler gecemiz, oldu. gecemiz oldu Su dünyası, su dünyası gecemiz oldu 3 başka? Bir de bisiklet gecemiz var Salı akşamı. Ee, burada da yine 28 Nisan, 28 Nisan Hı -hı. Salı günü. Ee, bisiklet gecesinde de yine Bradley Wiggins diye bir sporcunun e, dünya şampiyonunun e, yaşam hikayesini eşlik edeceğiz. E, bu, filmde, bu filmi gösteriyor olacağız. Hemen peşinden de Türkiye'de bana göre festivalin en ilham verici filmlerinden bir tanesi olan Bisikletlerin Hikayeleri diye bir film izleyeceğiz. Evet. E, koordinatörün önerisi yazın kenara. Kesinlikle 5 hızlı bir filmdir. Şimdiye kadar... Bisikletlilerin hikayeleri. 67 dakikaymış. Evet. Burada da 5-6 ayrı sporcu grubunun bisiklet severin bisiklete farklı birisi. BM, BMX'i birisi gezmek için kullanıyor birisi. işte tek bacağıyla bisiklet kullanıyor birisi. Uzun yarışçı, ultra yarışçısı vesaire Farklı farklı alanlarda bisiklet kullanan insanların hikayelerinin bir araya getirildiği ama kesinlikle ve kesinlikle yılındaki de en ilham verici filmlerinden bir tanesi mutlaka, mutlaka bisiklet severlerin hatta her doğa severin doğaya çıkmaya tedirgin olan herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. çünkü 28 şimdi... Nisan Salı 21.30 doğru mu? Ve... Peki 29'a geçelim mi? Ben orada böyle gözüm kaydı ben gördüm <gülüyor> 29'da. Heyecanla ee, ha, da. evet. Dağcılık var galiba. <gülüyor> Dağ ve tırmanış gecesi olarak ayırdık orayı da. Burada da yine iki filmimiz var. Serra ee, ee, bildiğiniz gibi dağcılar arasında Serra çok fenomen bir e, tırmanışı e, 70'lerde Yaşadı. Üzerinde kompresör rotası dendiğimiz bir rotadan tırmanıldı ve üzerinde hala bir kompresör duruyor. <gülüyor> <gülüyor> tırmanıldı, boltlanarak tırmanıldı ve yani bu, bu rotun. için not düşelim. Duvara bolt denilen halkaları çakmak için kullanılan bir inşaat aleti diyelim bunun için. Evet. Evet. Kompresör rotası oldu o yüzden de o tırmanışınıtı. Bu rotanın tekrar tırmanıldığı bir filmi anlatıyor. Bu çok güzel çok iyi bir film. Hemen peşine yine İsyan Vadisi diye Yosemite Vadisi'ndeki tırmanış tarihini anlatan yine bütün festivallerin gözbebeği göbeği dünyada iyi bir film. Hemen hatırlatalım. Şu anda bugün itibarıyla bu hobi gecelerine ee, i̇ndirimli biletimiz e, tükendi. Dağ ve tırmanış gecesine de yaklaşık yüzde 70 80de de satış oranları. Ey maşallah. Aman diyeyim. <gülüyor> e, çok son güne bırakmayın. Yoksa kapı dışında kalma ihtimaliniz olabilir üzülerek söyleyelim. 30 Nisan Perşembe geçmeden hemen nereden bakacaklarını da hatırlatmakta fayda var. Tabii. biletino.com'dan e, biletino.com'dan Dağ Kültür Derneği'nin etkinliklerine Dağ Film Festivali yazarsanız zaten e, ulaşabilirsiniz veya Dağ Film Fest Ork adresinden program linkinde hepsinin, her bir filmin yanında linklerden bilet almak için ulaşabilirsiniz. Peki hocam 30 Nisan Perşembe'deyiz. Müzik'i beklemez. Hızlıca bahsedelim. Sanırım orada da bizi ilgilendiren şeyler var. Kayak ve Snowboard gecesi. Evet. 30 Nisan Perşembe. Evet sizi ilgilendirmeyen hiçbir bölüm yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla. Çok yönlü sportif şeyimiz nedeniyle. Kayak ve Snowboard gecesi o akşam. iki güzel film var. Evden Uzak'ta Far From ve aydınlığın kıyısında yine yıllardır yapmaya çalıştığımız kayak dünyasını da dağın çok önemli bir parçası kayak sporu ee, bu gecede e, sevgili Can Polatkan'ın sizin geçen sene konuk ettiğiniz Can Polatkan ev sahipliğinde Herkesi de konuk etmişiz e, Evet. E, o geceyi de sunacağız izleyicilerimize tamam saygıdeğer dinleyen musiki beklemez demiştik size bir tane musiki gönderiyoruz şimdi ardından Murat Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor olacak radyo Adasınız. Radyo Geografika'dan tekrar selamlar. Saygıdeğer dinleyen Türkiye Radyoları'nın biricik doğa sporları ve macera kültürü programındasınız. Dağ Filmleri Festivali memleketin en güzide, en heyecanlı, en doğal, en yeşil, en fırtınalı, en dalgalı festivali diyebiliriz. Koordinatörü Murat Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Ee, Murat Yılmaz ya bu musiki arasında bize verdiğin o müjdeleri saygıdeğer dinleyenle de paylaşmanı rica ediyorum. Diyorlar ki bu sene bu hobi gecelerinde falan yağma varmış hediyeler saçılıyormuş havaları atılıyormuş diyorlar ne ne ne tip sürprizler bekliyor saygı değer dinleyenleri sizin izleyenleriniz bizim dinleyenlerimiz. Ee, şöyle bu sene e, festivalin sponsorumuz çok ee, oldukça cömert bir hediye programı oluşturdu bize, izleyicilerimize onlar da festivali, doğa kültürünün yaygınlaşmasına bizimle kadar heyecanla yaklaşıyorlar ve e, özellikle e, bu anlamda e, hediye dağıtımları e, organize etmek istediklerini söylediler. Bir kere her bir filme giren e, izleyiciler arasında bir çekiliş yapacağız film sonrasında e, birer baf kazanacaklar hı hı. E, bunun dışında yine kutupayes.com'dan hediyeler dağıtılacak belli bir şey üzerinde davetiyeler efendim ve belli bazı ürünler dağıtılacak. Bunun haricinde Hobi gecelerine katılan insanlara o hobi gecesine özel bir hediye listemiz var. Ee, örneğin 2 200 liralık bir su kumu hediye çeki, bir bir, bir e, koca gecesinde 20 tane bafda dağıtılacak. Efendim da tımarlış gecesinde davet maske gecesinde bir e, ayakkabı da dağıtılacak, birer ipuvişlik seti dağıtılacak. E, pek çok hediye e, hobi gecelerinde ve film festivalinde dağıtılacak. Özellikle şimdiye kadar hani çok ilgi duymayan çok ilgi göstermeyen insanlara da bu özelliğinin de olduğunu film ve kültürel e, hikayelerin dışında öyle bir özelliğin olduğunu da hatırlatalım. Vallahi gidip almaya kalksan Para yahu bunlar. <gülüyor> evet bir filmde yani e, oldukça e, cömert hediye dağıtım olacak. Bunlara ilaveten birkaç kısa e, anekdot daha e, vermek lazım diye düşünüyorum. Film aralarında kısa kısa e, bir iki şeyimiz var, e, sunumumuz var. Bir tanesi Kuzey Kutbu Ekspedisyonu Yunus Topal gerçekleştirecek ve kitap imzası yapacak. Bir de Frik Yolu ile ilgili yine Pazar günü Gezginler e, Gecesi'nde e, bir kitap imzası ve Hüseyin Sarı tarafından bir sohbet gerçekleştirecek. Zorbeyat Duyunu konuk edecektik. Red Moon Star filminin peşine sohbet etmek için. Yine kendisini konuk onu, edeceğiz. Onu biz yakalayamadık. Radyo coğrafikaya bir getiremedik. Kendisine buradan <gülüyor> selamlar gönderiyoruz <gülüyor> gelir, ama. Gelir. Çok sığmayan bir kişilik olduğu için bir türlü yakalayamıyoruz. Evet. Yani onu, onu da bir şekilde sohbetimizi yine yapacağız ama filmini maalesef şeyimiz var. Durumumuz var. Yine pek alternatif bir mekan yara fırsat yaratarak onun da filmini bir şekilde izleyicilere göstermek istiyoruz önümüzdeki Harikasınız bu sene gerçekten bombalarla dolu bir daa filmleri festivali biz şey diyoruz bu arada hep saygı değerdim yani Murat Yılmaz yani daa filmleri festivali deyip geçmek çok e, içimiz esinmiyor. Bunu hemen ardından Doğa Filmleri Festivali, Macera Filmleri Festivali gibi alt e, tanımlamalarla e, size aktarıyoruz saygı değer dinleyeni. E, efendim Murat Yılmaz'ın dile getirdiği tüm bu detayları DarkFilmFest.org'dan e, zaten görebiliyorsunuz. Biz de sıklıkla paylaşıyor olacağız. Sosyal medya canavarlarımız aracılığıyla size. E, Facebook'tan ve Twitter'dan bizi de Radyo Geografika yazarak takip ederseniz bu haberlerden mahrum kalmazsınız. Peki Murat İlmaz 10. yılımız geride kalmış ee, Hocam bu sürprizlere tabi bir kere izleyeni ve bizleri alıştırdınız Neler var ya hiç böyle bir radyo geografikada patlatacağımız bir haber yok mu Böyle aklınızda geleceğe yönelik bir ümitler, umutlar, yeni planlar Neler olacak daha filmleri, festivalinde? Şimdi özellikle biz e, bu işe başladığımız yıllarda iki hobimizin birleşimi olarak başlamıştık. Yani çok sevdiğimiz iki hobiyi bir araya getirip başlamıştık. Fakat festival biz e, çok e, büyümesini istemesek de hızla büyüdü. İzleyici talebi doğdu, e, kalabalıklaştı. E, biz organizasyon olarak o kadar hızlı büyüyemedik. Öncelikle bir kendi altyapımızı, e, mali ve organizasyonel altyapımızı büyütmek istiyoruz bu yıl. E, hemen peşine birkaç iyi e, Bir kar topuydunuz, çığ oldunuz tabii. Evet, çok, çok, çok büyüdü. E, Kontrolümüzün biraz dışına dışında da büyüdü Bu çok sevindirici bir şey tabi bir taraftan Ama buna cevap verecek hızda bir organizasyon yapımız e, Henüz oluşmadı Bunu oluşturmayı planlıyoruz bu yıl ee, dağ filmleri festivali markasıyla adıyla e, yeni iller eklemek istiyoruz organizasyona Niğde gibi Kayseri gibi Rize gibi Erzurum gibi dağla yaşayan dağın içerisinde olan hayatı hayatın ayrılmaz bir parçası dağ olan illeri konuk etmek on e, illere gitmek istiyoruz. Yani zaten e, dünya ölçeğinde baktığınızda bu saydığın iller hı hı. E, Avusturya'da Fransa'da İtalya'da e, Almanya'da ee, bu illerden çok daha küçük yerlerde bile gelenekselleşmiş ve onlarca yıldır devam eden festivaller yok mu? Doğru olmaz mı? Ben hemen bizim festivalimizin ardından Trento Film Festivali'ne katılacağım. Oraya konuk olarak çağrıldım. Bir beş günlük bir festival izleyeceğim ve birlikte bir şeyler yapabilip, yapabilme olanaklarını konuşuyor olacağız. Trento İtalya Daha film Festivali. 1952 yılında başladı Trento Daha Filmleri Festivali. Dünyanın ilk Dağ Filmleri Festivalidir. Görüyor musunuz saygıderdim yani? 52 diyor adam dünyanın ilk daha Filmleri Festivali. Onun peşine e, Ağustos ayında yaklaşık 3 festival ziyaretimiz olacak. Bir tanesi e, Çek Cumhuriyeti'nde Tepkijö Natmetui e, bölgesinde. Yine bu da bir dağ bölgesi, doğa, doğal alan bölgesi. Orada bir e, festival jürisi olarak e, görev yapacağız yarışma filmleri için. E, İsviçre'de bir film festivalimiz var. E, ve e, İtalya'da bir başka e, sadece doğa kültürü üzerine yapılan e, bir e, film festivali olacak. Önümüzdeki yılın programı yaz programı, festival programı oldukça yoğun. Bunların bunları çok önemsiyoruz biz bu festival katılımlarını çünkü her gittiğimiz festivalde inanılmaz güzel filmler izliyoruz e, yönetmenlerle, yapımcılarla tanışıyoruz, davet ediyoruz Türkiye'ye ve festival programımızı çok zenginleştiriyor bu tarz geziler. E, ayrıca onun haricinde uluslararası iş birlikleri e, kuruyoruz. E, o insanları kendi festivalimizde davet ediyoruz e, konuşturuyoruz, sohbet ettiriyoruz sporculara kolay ulaşıyoruz bu sayede ve bizim kendi filmlerimiz eğer bu baskı ve bu e, sorunları aşabilirsek, daha çok film ürettirebilirsek ülkemizde bu festivallerde direkt gösterilebilme ...olanaya yakalamış oluyoruz. Ee, o yüzden gezilerimizde yaz boyu sürecek. Harikasınız ayağınıza kuvvet dileğinizi kutetliyoruz. Saygıdeğer bunlar Daha Filmleri Festivali koordinatörü Murat Yılmaz'ın sözleriydi. Bu senede dolu dolu bir programla karşınızdalar. Dark Film Fest Org'tan kendilerini şiddetle takip etmenizi öneriyoruz. Biz de burada Radyo geografikamızın mobil stüdyocuğuyla Daha Filmleri Festivali'nin ofisine konuk olmuştuk. O röportajı dinlediniz. Bir musiki arasının ardından Cem Sarıoğlu ve Bilgo Egon'un Önümüz Bilgo Ego'nun e, hazırlamış olduğu haberlerle Radyo Geografika devam ediyor. Olacak Murat İlmaz, çok teşekkürler bizi burada ağırladınız. E, gene festival yapın gene bize gelin gene filmlerinizi izleyelim olmaz mı? Seve seve hepinizi e, Radyo Geografika ekibi olarak festivalde görmek istiyoruz. Artık e, bu sene mutlaka ekip olarak görmek istiyoruz. Oradayız oradayız <gülüyor> saygıdeğer dinleyen DağFilmFest.org'da görüşelim. Radyo Geografika'dasınız. Radio Geografik Adasınız 94.5 Rock FM'li saat 14.16 arası Cumartesi günlerinin artık alışılmışa geldiği gibi macera ve doğa sporları programı sevgili Kaan Aybudak, sevgili Bilge Ege ve bendeniz Sarıoğlu mikrofon başındayız. Bugünkü program canlı değil bizim kendi stüdyomuzdan sizler için band kaydı yaptığımız bir keyifli program oluyor. Daha çok indie rock dünemeye devam ediyoruz müzik olarak konuşmak gerekirse farklı haberleri bizlere bilgi. Ege derliyor ve onlardan bir tanesi şimdi karşımızda bizlere okuyacak kutuplarla ilgili bir haber. Hani gezegenin en üstünde, en altında neler oluyor? Onlarla ilgili bir ilginç haber. Bilgiye gecim sendeyiz. Evet efendim. Gezegen ajandamıza devam ediyorum. Kuzey kutbundayız. Ee, ya biliyorsunuz yakın zamanda bu şele arama izni verildi Kuzey kutbunda. Ee, bu da şu yüzden oldu. Ee, Kuzey kutbu eriyor. Küreselik ilim değişikliği sebebiyle ve zaten e, akbabalar gibi bekliyorlardı petrol şirketleri sondaj yapmak için. <gülüyor> son, e, sondaj fırsat, yapalım. Fırsat bu fırsat değerlendirdiler. Gitti burada. reklamlar Sarıoğlu gitti. Gitti kaybettik reklamları. Ondan sonra <gülüyor> e, ne oldu? İşte Greenpeace'in bununla ilgili açıklamalarından bahsedeceğim size. Yani son 30 yılda Kuzey Kutubu'ndaki yüzde %75'ini zaten kaybettik. Ee, ne oluyor? Petrol aramak istiyor Shell. Ee, Greenpeace aktivistleri ve bütün çevreci aktivistler buna neden karşı çıkıyorlar? Çünkü bu insan sağlığına, oradaki hayvanların sağlığına ve yerel halkın sağlığına zarar veren e, petrol sızıntılarına yol açma ihtimali olan bir şey. Ve bunun e, olasılığı da çok yüksek. Yani bu İç Alaska bölgesinin yayınladığı bir raporda e, ortaya çıkmış. Ve yani petrol sızıntısı olma ihtimali yüzde yetmiş beş. Yani işte... Bir kaza olma ihtimali, bir sızıntı olma ihtimali yüzde yetmiş beş Evet. E, ve yani Sengin. çıkarılacak petrol de aslında dünyanın sadece üç yıllık petrol ihtiyacını karşılayacak. Yani birileri zengin Attım, olacak. Attın taş, vurdun kuşa değmiyor yani. Birileri zengin olacak ama yani dünyanın bir kısmında mahvolmasına kısmında devam edecek, evet. değmeyecek yani aslında Öf, yani bunun haricinde yine suların yükselmesine sebep olacak bir durum var evet bu biraz önce duymuş olduğunuz bu ses bu arada stüdyomuzdaki kedimiz Mike'ın Acayip acayip atlayıp mikrofonumuza çarpmasından dolayı kaynaklandı. Buradan Mike e adına ben özür diliyorum. E doğal canım, doğal insanlarız Doğal sporları falan derken hopluyor evet. zıplıyor. Bu sonuçta. da yanımızda. Evet. E neden olmasın? E ne diyordum peki ben işte e, su suların yükselmesine sebep oluyor bu. Ya yani şu, şu şekilde sebep oluyor. Sondaj yaptıkları zaman e, kuzey kutbunda ve bu sızıntıya sebep olduğu zaman zaten. E, yani yerin üstüne çıkarmış oluyoruz petrolü ve bu yine küresel ısınmaya sebep oluyor vesaire. Buzların erimesine sebep oluyor. Evet, buzların erimesine sebep oluyor. E, dolayısıyla daha da risk altına alıyor dünyayı. Yani suların yükselmesi, Grönlandın e, erimesine sebep olacak kadar e, ağır sonuçları olabiliyor yani. Bunun haricinde işte size ha ne demiştim? Kömürün isi sabunun misi demiştim baştan. Evet o ilginç kafiye bir haber onu soracaktım bence. Onu ha, ilgili? O ne ile ilgili? Ondan devam edeyim. O çok inanılmaz sevimli bir tanıtım filmleri var. Onu da paylaşırız sizinle Twitter ve Facebook hesaplarınızda. Ee, şöyle şimdi Soma'nın Yırca köyünde biliyorsunuz bir maden faciası yaşandı. Evet maalesef. Ee, orada bir e, termik santral vardı zaten. Oradaki insanlar termik santral haricinde bir de zeytinliklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Ee, zeytinlikleri kesildikten yani 6600 tane ağaç kesildi orada. Ve zeytinlerden elde ettikleri gelirden olmuş oldular. Ee, ve yıllarca zaten termik santralin artıklarını toplayarak geçiniyorlardı. Hmm. Ve akciğer hastalıkları var oradaki insanların. İşte ne oluyor... Ee, fabrikanın atıkları karışık bir şekilde geliyor. İnsanlar onların arasından kömürleri ayıklıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Onları satarak para kazanmaya çalışıyorlar. Kilosu 10 liraya. Kilosu mu? İşte Hı -hı. çuvalı ya düşük mı, Çok düşük fiyatı Aha, satıyorlar. Evet. Ee, e, dolayısıyla da işte Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği ile İzmir Ekonomi Üniversitesi oradaki kadınlara farklı bir istihdam yaratmak için bir proje başlattı. Güzel. E, ne yaptılar? Onlara sabun ve taş üretimi atölyesi verdiler. Bununla ilgili bütün malzemeleri oradaki kadınlara sağladılar. 37 tane kadın var orada ve e, bu kadınlar üretim yapmaya başladı. Sanırım geçtiğimiz Kasım ya da Aralık ayından beri Yasemin adını verdiler oradaki e, sabun markasına. E, ve şimdi bu sabun markasının tanıtımı için bir kampanya başlatılmış durumda. Fongogo. Fon go go ya da her nasıl <gülüyor> okuyorsak. E, orada bulabilirsiniz bunu. Ben 25 liralık bağışımı yaptım bile kendilerine. E, toplam 10 liralık fon toplamaya çalışıyorlar. E, dediğim gibi işte tanıtım filmini de izlersiniz. İnanılmaz sevimli. Oradaki teyzelerimizin e, istihdamına ve yani kömür toplamak haricinde farklı bir şekilde yaşamlarını... Devam için. Sağlamak için yardımcı olmak isterseniz eğer. Hı hı. E, bu fona katkıda bulunabilirsiniz. Bu sabunlardan alabilirsiniz. Evet. Google'dan fon Go Go yazıyorsunuz. Ve e, karşınıza çık çıkıyorsunuz. Kömürün zaten. isi sabunun misi o diyorlar. Ha, kampanyanın onunla. ismi kömürün isi. Aynen Google'dan böyle aratın, karşınıza gelen linkten basın ve gönlünüzce bağışınızı yapıp bu sevimli kampanyaya katkıda bulunun. Evet. Siz de sosyal medya bakanımız olarak herhalde zaten filmi de tweet edersiniz. Tabii ki. Tabii ki Twitter adresimizden yani Radyo Geografika Twitter adresimizden bu filmi de izleyebileceksiniz. Size bu hizmeti de vermiş. olalım. peki bir müzik arası daha vereceğiz. Ne çalalım, ne çalalım diyorum Kaan'cığım. Ocean Size seçmiştim. Doğru mudur, güzel midir? Öyle yazıyor burada. Evet, e, hani biraz önce okyanuslardan bahsettik, kutuplardan bahsettik. E, okyanuslu şarkılardan bahsettik. Şimdiki grubun ismi okyanusla ilgili Ocean Size, New Pin parçasını seçtik. 2008 senesinden sizlerle beraber. ...tekrar radyo coğrafikadayız... ...böyle heyecanlı da bir giriş yaptım ama... ...artık... He? son 100 metredeyiz desek aynen. bile e, kurtarmayabilir. Kapatıyor muyuz? E, Gidiyor muyuz? Ne oluyor? Tamam bu kadar mı? Kapattık kapatacağız ama programın başından aklında bir kalan vermiştik. bir... Evet evet senin vermiş olduğun bilgi gibi bir söz vardı. Tamam. Hepimize ben verdim sadece. Evet, <gülüyor> senin <tamam>. ağzından çıktı. <gülüyor> Açılışta söylemiş olduğun bir şey. Kapanışta detayını almak istiyoruz. Evet. Koş koş koş çabuk çabuk o zaman. demiştim. Kebek evet, evet, aynen öyle. Kebek'te eylem, eylem demiştim. Tutuyoruz. Kebek'te bir eylem oldu. Çok büyük bir e, yani oradaki petrol... E, Petrol fay hattı korunması için e, çalışmalar yapılıyor ve 25 bin kişinin katıldığı bir eylem oldu. Bayağı aslında önemli bir eylem bu. E, o yüzden söylemek istedim size. Ne güzel. E, söyledin e, mi şimdi? E, söyledi. Şey, şey de, <gülüyor> ne bileyim son 100 metre deyince acele ettim ben birden. Yok yok sakinliği korumakta <gülüyor> fayda var. yani. Uzun sözüm kısası. Kebek'te de bir petrol hattı düzenlenmeye çalışıyor ve 25.000 kişi evet. de bu hak düzenlenmesin gerek yok diye buna karşı duruyorlar. Evet, evet, Çevresel evet. bir hareketi katkıda bulunuyorlar. E, Bak sakin evvel, sakin söylüyünce de oluyormuş. Az mi? evvel bahsettiğim <gülüyor> gibi yani işte insanlara, hayvanlara ve işte oradaki huyada zarar, zarar vereceği için buna karşı çıkıyorlar. Gerek yok diyorlar. 25 bin kişiye birlikte olmuş. Ve Güzel. Evet, Böylece ne yaptık? Son 400'de de geçtik. Son 100'ü de geçtik. Ve finish noktasındayız şu anda. Göğüsledik. Bir adım attık. Evet. Bir adım attık. Şu an göğüsledik. Evet efendim. Bu hafta daha filmleri festivaliyle dolu bir hafta oldu Murat Yılmaza festival koordinatörü mikrofonlarımızı doğrultmuştuk ve de sevgili haber editörümüz programı dünyanın gezegenin her yerinden çevre haberleriyle doldurdu bu haftaki radyo da böylece bitti. Evet, nihayete eğer de önümüzdeki hafta tekrar burada bu üçlü olacak ve bir de sürpriz konuğumuz olması için çalışıyoruz. Olursa olur olmazsa yine bu kadro karşınızdayız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalıyorsunuz Görüşürüz.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 Kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barıştı, dağcılık, sea hayat, base jump, triathlon, kaykay, downlink, mountain bike, Of. Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annemizi beraber dinlebiliriz.